Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür, Argun Yum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 Bugünkü programımızın destekçisi Lale Duruiz'e teşekkürlerimizi iletiyoruz açık radyo mikrofonlarından. Efendim bugün e, telefonla bağlanacağımız iki konuğumuz olacak program konuğumuz olacak. Biliyorsunuz Haiti'de bir deprem gerçekleşti dün itibariyle Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan e, bu depreme ilişkin bilgileri alacağız. Şu anda... E, Okan Hocamız telefon hattımızda. Okan Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ Sağolunuz, seneler, çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Yılın son programlarından birini de e, sizinle gerçekleştirmiştik ve 2009'a ilişkin değerlendirmelerimizde biraz ucuz atlattık demiştik. Evet. E, ve de, deprem sayısının e, az olması, keza can kaybının az olması nedeniyle... Fakat yeni yıla girer girmez çok da gecikmedik. 12 gün içinde böyle bir durum ortaya çıktı. Ee, Haiti e, neredeyse 300 yıla yakın, 250 yılı aşkın bir süredir. Çok da deprem üretmemiş bir bölge olduğu söyleniyor hocam. Nedir? Evet. Ee, şimdi burası aslında biraz gene dünyanın karışık bölgelerinden bir tanesi. Ee, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın aşağı yukarı ortasında yer alan e, bir bölgede, e, bu bölge Karayip Levhası adı verilen bir küçük e, levha e, ile sınırlanıyor. E, bu levha da e, Kuzey Amerika levhasına göre, kuzeyinde bulunan Kuzey Amerika levhasına göre aşağı yukarı 20 milimetrelik yılda e, sol yönlü bir hareket yapıyor, bir fay boyunca. Hayti adasının bulunduğu yerde, burada iki tane büyük fay sistemi biliniyor. Bu faylardan bir tanesi biraz daha hızlı, bir tanesi biraz daha yavaş. E, toplamda 20 milimetre kadar yılda hareket ediyorlar. Yani aşağı yukarı kıyaslamak gerekirse, bizim Kuzey Anadolu fayının Marmara'daki hali gibi, yani. Marmara'da Kuzey'deki kolumuz aşağı yukarı e, 2 santimetre yılda hareket ediyor. Güneydeki kolumuzun işte 7-8 bazen 9 mm olduğu söyleniyor. Burada da güneydeki fay 7 mm'lik e, yavaş hareket eden, kısmen yavaş hareket eden kuzeye oranlı bir fay. E, bu fay üzerinde 1860'da, 1770'de, 1761'de, 1751'de, 1684'te, 1673'te ve 1618'de tarihsel kayıtlarda yıkıcı depremler olduğu e, tahmin ediliyor. Yeri çok iyi bilinemediği için bu faya büyük ölçüde atfedilmiş durumda. Bu söz konusu e, fayda 12 e, Ocak'ta depremde 12 Ocak'ta meydana gelen bunun üzerinde e, oluşmuş bir deprem. Gene sol yanal atımlı bir fayın hareketi sonucu oluşmuş. E, çok fazla sarsıntı yaratmış. E, ben e, haberlere baktığım zaman e, gerçekten çok sayıda binanın yıkılmış olduğunu çok görüyorum. evet ee, özellikle ciddi... başkent dağınık olmuş hocam evet, ciddi bir can kaybı var haberleşmenin neredeyse tamamen koptuğu söyleniyor Gerçekten iç açıcı bir durum değil. Evet. Arama grup, kurtarma gruplarından arkadaşlar da bölgeye ulaşmakta oldukça zorluk çekiyorlar. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler binası da çöktü, Cumhurbaşkanlığı sarayı çöktü. Evet. 10 milyona yakın bir nüfus var Haiti'de. Fakat Batı bölgelerinin en en yoksul ülkesi olarak anılıyor. Evet, evet oldukça fakir bir yer. Bir dikkatimi çeken şey de gene e, sismik e, risk haritası var bölgenin. Sismik risk haritasında bu kırılan faya çok fazla e, önem verilmiş değil. E, Haiti'nin özellikle e, doğu kesimlerinde biraz daha sismik riskin fazla olduğu, kuzeydeki fayda fazla olduğu buna karşılık batıda bu depremi üreten fay üzerinde çok fazla sismik riskin e, olmadığı gösteriliyor. E, sismik risk haritalarına bakıldığı zaman. Belki şöyle bir şey söylemek mümkün. E, yer bilimlerinde öğrenmenin sonu yok. Yani henüz biz e, bilgi düzeyimiz ne yazık ki e, çoğu şeyi öngörecek e, seviyede değil. Evet. E, bu tabii uğraştığımız işin bilinmezlerinin çokluğundan kaynaklanan bir şey. Haiti'de de gerçekten bu bir yıkıcı depremin olduğu bölgedeki deprem riski adanın diğer oranlarına göre e, mevcut haritalarda daha düşük gösteriliyordu. Ama buna karşılık e, büyük bir deprem e, ile maalesef burası e, etkilendi ve yıkıldı. Bu belirttiğiniz durum bugüne kadar o bölgede çok detaylı e, araştırmalar yapılmamasından e, ...kaynaklanıyor herhalde değil mi hocam? Hem ondan kaynaklanıyor... ...hem de e, özellikle tarihi... ...kayıtlarda depremin nerede olduğu... ...konusunda çok net... ...veriler bulamıyoruz. Demin söylediğim gibi... ...1600-1700'lü yıllarda... ...Hayti yıkıcı depremlerden çok sayıda... ...etkilenmiş ama hangi fayın... ...üzerinde bu depremin meydana geldiği... ...çünkü orada da bir sürü birbirine yakın... ...fay var. Hangisinin kırıldığı... ...hangisinin kırılabileceği... E, ...tahminlerinin yeterince yapılamamış... ...olmasından kaynaklanıyor... Aslında gene bize benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Marmara Denizi'nde 1509'da 1766'da yıkıcı depremler var. Ama bunların tam olarak hangi bölgede geliştiğini doğrudan görme, gözlemleme ya da kayıtlardan çıkarma şansımız yok. Ancak bir takım yorumlar yapabiliyoruz. Evet ee, hocam ee, bu e, deprem e, dün e, lokal saatle 16.53 Türkiye saatiyle de 23.53 gibi yani neredeyse gece yarısına. Gece yarısı. 7 dakika kala gerçekleşmiş ve o andan bu ana kadar da detay haber almakta çok ciddi bir sıkıntı çekiliyor. Depremin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğu zaman bu kadar yıkıcı etkide bulunması yapıların durumunun dışında çok derinlerde olmayan hatta yüzeye yakın 10 kilometre derinlikte evet. gerçekleşmesinin etkisi olabilir mi? Onu hiç yorumlama fırsatınız oldu mu? Tabii şu anda verilen derinlik 10 kilometre civarı. 10 kilometre son derece yakın. Yani yüzeye yakın bir e, mesafe. Dolayısıyla depremin şiddetinin yüzeyde hissedilmesi doğal. Olan deprem de 7 büyüklüğünde. 7 de yıkıcı bir deprem. Tabii. E, zemin koşulları konusunda çok fikrim yok açıkçası ama bir ada olduğunu, büyük ölçüde volkanik kayalardan oluştuğunu biliyorum. E, bu e, volkanik kayalar üzerinde yerleşmiş bir şehir ama özellikle sahil bölgeleri sanıyorum daha gevşek zeminler üzerinde. E, bu anlamda hem depremin büyüklüğü hem sığlığı hem de e, zeminin e, etkisinin e, yıkımda önemli e, katkıları olduğu anlaşılıyor. Demin sözünü ettiğiniz gibi Haiti bölgenin gelir açısından en düşük ülkelerinden bir tanesi. Bu açıdan da bakıldığında dünyada yıkımla can kaybı arasındaki ilişkiye bakıldığında bu ilişkinin en yüksek olduğu yerler genellikle geliri düşük olan ülkeler. Maalesef öyle. Bu da yapılaşma kalitesi, yapılaşmaya ve yerleşime e, harcanabilecek parayla orantılı bir şey. E, ne yazık ki gelişmemiş ülkeler e, depremlerde gelişmişlere olan oranla çok daha fazla hasar görüyorlar. Evet, e, hemen arkasından da e, saat bir buçuk sularında baktığımda suları e, 28 e, artçı deprem gerçekleşti ve bunların... Ee, tamamında neredeyse beş ve beşin üzerinde e, beş nokta dokuz var, beş nokta yedi var, beş nokta beş e, var. E, buradan çıkartılması gereken herhangi bir sonuç var mı veya e, uyarılması gereken e, bir sonuç var mı? Bunlar da çünkü e, yedi şiddetinde büyüklüğünde olmasa dahi gene de büyük sayılabilecek depremler Genellikle depremlerin arkasından belli bir süre içerisinde bu ilk birkaç ay içerisinde biraz fazla olmak üzere ve giderek sönümlenen bir şekilde artçılar gelişiyor. Bunlar ana depremin bir altına kadar ulaşabiliyorlar. Yani 7 büyüklüğündeki bir depremde altıya kadar varan artçıların olması olağan. Ee, bölge sismik açıdan son derece aktif bir bölge. Eğer e, USGS'in sayfalarında falan var, 1900-2006 arası yapılmış e, de olan depremler bir harita üzerinde yerleştirilmiş gerçekten tektonik hatların orada e, çok sayıda depremle temsil edildiğini çok net bir biçimde görmek deprem ürettiğini görmek görmek mümkün. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz size teşekkür Sağ olun ediyorum. Belki önümüzdeki haftaki programda da Bir kısa bağlantı yapıp Bu depremin Devamını izlememiz Gerekecek Binlerce can kaybı Olabileceğinden bahsediliyor Fakat şu ana kadar Gelen hem hiçbir Herhangi bir rakam yok Hem de bir açıklama yok Ama tahmin ediyorum ki ...yarına kadar e, oldukça geniş bilgi edinmek mümkün olacak. Herhalde iletişim hatlarının arızalandığı, koptuğu söyleniyor sanıyorum. E, ondan dolayı çok e, iyi bilgi alamıyoruz. Evet Ama bir de geceye girdiler tabii hemen. 16.53'te dün gerçekleşti. Tam, Arkasından tam. geceye girdiler. Şimdi sanıyorum saat e, 9 veya 10 sularında e, Haiti'deki e, yerel saat. Hocam çok çok teşekkürler. Teşekkür sağ teşekkür ediyorum. Umarım e, bu tür e, afetlerden e, canını kaybedenlere rahmet dileyelim. Yaralananlara da e, acil şifalar dileyelim. Evet. Ve e, insanlardan mümkün olduğunca bu afetlerin uzak olmasını e, dileyelim ama bu dileklerle birlikte de tedbir almanın öncelik olduğunu bir kez daha e, vurgulayalım istedim. Evet, hatırlatmak gerekiyor. Evet. evet. Teşekkür ediyorum. Hocam Sağ çok çok teşekkürler. Sağ İyi diliyorum. Sağ çok olun. teşekkürler. İyi günler efendim. Sağ olun. Evet, Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük, bilgileri aldık. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, Profesör Doktor Okan Tüysüz. Efendim Haiti'de meydana gelen bu, bu yedi büyüklüğündeki depremle ilgili bilgiler birbiri arkasından geliyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Birleşmiş Milletler'in binasının da olduğu birçok bina çöktü. Başkent'te binlerce ölü olabileceği belirtiliyor. Kızıl Haç depremden 3 milyon kişinin etkilendiğinin sanıldığını açıkladı. Bu e, adanın Haiti'nin toplam nüfusunun 10 milyona yaklaşık olduğunu düşünürsek neredeyse üçte birini etkileyen üçte birini etkileyen e, bir deprem olduğu Ortaya çıkıyor. İlk belirlemelere göre Birleşmiş Milletler Barış Gücünde görevli 3 Ürdünlü, 4 Brezilyalı ve 8 Çinli asker hayatını vermiştir kaybetmiş. E, sabahtan itibaren haberlerde vardı. Birleşmiş Milletler misyonunda görevli 52 Türk polisin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öğlene do doğru bu haberi aldık. Bölgeye uluslararası yardım gönderilmesi için birçok hazırlık devam ediyor. Biz de bu arada arama kurtarma grupları ile bağlantı kurduk. E, onlar da bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar ve e, yardım isteği olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Fakat şu ana kadar onlardan da e, kesin bir bilgi almak, haber almak mümkün olmadı. E, Kızılay'ın bugün bölgeye bir ekip gönderdiğini öğrendik. Kızılay özellikle başlangıçta bir araştırma ekibi gönderiyor, içinde sağlık e, personelinin de bulunduğu küçük ekipler gönderiyor ve ihtiyaçları yerinde tespit ettikten sonra hangi konularda destek vereceğini. E, belirliyor bu e, deprem e, başkentin e, 15 kilometre batısında gerçekleşti der depremin merkezi e, ve e, gene biraz önce söylediğim gibi sonrasında da güçlü artçı şoklar e, gerçekleşti ve e, bu da yapıların e, zaten zarar görmüş hasar görmüş olan e, yapıların bir kısmının e, büyük ölçüde e, yıkılmasına ve zarar görmesine neden oldu. Caddeler ise panik içindeki insanlarla e, dolu. Bunları televizyon ekranlarında da izledik, gördük. E, gökyüzü ise yıkılan binaların etkisiyle toz ve duman içinde. E, bunu da orada bulunan özellikle yabancı ajansların ve yabancı televizyon e, kanallarının e, muhabirleri e, haberlerinde Belirttiler. Ülkedeki çeşitli insani yardım kuruluşlarının temsilcileri de halkın yoksul olduğunu ve belirli bir inşaat standartının bulunmadığını belirtiyorlar. Mevcut yapıların çoğunun dayanıksız binalar olduğunu, dolayısıyla ölü sayısının binlerce olabileceğini e, kaydediyorlar. E, Amerikan Jeoloji'de. Kurumu ise bu büyüklükteki bir depremin biraz önce Okan hocamızın da belirttiği gibi 1970'li yıllardan bu yana görülmediğini bildiriyor. Yalnız bu arada belirtmekte fayda var. E, hatırlayacaksınız 2008 yılında Haiti e, bir yıl içinde dört ayrı büyük kasırgaya e, hedef oldu ve bu da ülkede e, büyük bir hasara ee, ve zarara neden oldu. Keza can kaybına neden olmuştu. Aradan iki sene geçtikten sonra bu kez de bir e, depremle e, sarsıldılar ve gene büyük bir zarar görüldü önümüzdeki günlerde veya saatlerde bu zarara ilişkin kesin bilgileri de ulaşmak mümkün olacak herhalde bu sarsıntı Dominik Cumhuriyeti ki e, sınır komşusu Haitinin ve Küba'da da hissedildi ancak bu ülkelerde belirgin bir zarar meydana gelmedi veya şu ana kadar bu konuda herhangi bir haber alamadık. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ise arama kurtarma ekipleri ile gıda, ilaç, içme suyu gibi insani yardım malzemeleri göndereceklerini açıkladılar. Haiti'de gerçekleşen bu depremi en çok ülkenin başkenti yaşadı ve e, Haytideki e, muhabirler, yabancı muhabirler, 200 yıldan uzun süredir en şiddetli depremin meydana geldiği Haytide başkentin büyük oranda yıkıldığını, e, birçok binanın da e, yıkılmasa dahi e, oturulmayacak kadar ağır e, hasar içinde olduklarını belirtiyorlar ve Kenti otobüsle gezen muhabirler can ve mal kaybının, kaybının hem büyük olduğunu ve caddelerinde ceset ve kan içinde olduğunu açıklıyorlar. E, muhabirler kamu binalarının harabeye döndüğünü, binlerce insanın evsiz kaldığını, ağır yaralı olan bazı kişilerin caddelerde oturduğunu, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen hala doktor beklendiğini e, bildiriyorlar kent meydanında. Toplanan binlerce depremzede de el ele tutuşarak ilahiler söylüyor. Ee, şu anda e, bölgeye, Hayti'ye başkente e, birbiri arkasından arama kurtarma ekiplerinin de gelmekte olduğu son gelen bilgiler içinde. Evet, sınır tanımayan doktorların Hayiti'deki altyapısının dahi e, zarar gördüğünü öğreniyoruz gelen ilk haberlerden. Evet efendim. Ee, şimdi e, programımızın ikinci bölümünde e, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Cemal Gökçe ile görüşeceğiz ve e, 2009 yılının son programlarında başladığımız e, geçtiğimiz yılı ...değerlendiren e, programlardan biri olacak ama tabii ki birinci bölümünü kaçınılmaz olarak Haiti'ye ayırmak zorunda kaldık. Şimdi e, bir müzik parçası dinliyoruz ondan sonra Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. Let's go together Down by the sea And together We can have liberty Liberty Liberty, liberty Give an ear and listen I listen to the sound of the river I give an ear and listen I see that you are lonely I see that you are sad I see that your heart is bleeding But I want you to be glad I listen to the sound of the river Give an ear and listen Yeah, listen to the sound of the river or give it ear and listen We can have liberty. Bölümündeyiz ee, ve e, Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. Yalnız Cemal Gökçe'ye bağlanmadan önce birkaç duyurumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere Doğal afetten korunma yolları ve deprem bilinci kazanmaları amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile seminer programı düzenliyor. 13 Ocak Çarşamba günü yani bugün düzenlenecek olan deprem bilinçlendirme seminerleri açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Muammer Güler ile Milli Eğitim Müdürü ee, Muammer Yıldız da katılacak. Biz bu habere ilişkin e, son bilgiyi almak üzere e, bir küçük araştırma yaptık. Fakat sonuçlara ulaşamadık. Çünkü sabahleyin saat onda yapılacak idi. Bu açılış toplantısı büyük bir ihtimalle de gerçekleşti. Saat onda Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir e, Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda yapılacaktı. Evet, ee, şimdi telefon hattımızda Cemal Gökçe var. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Cemal Bey merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, size biraz geç bağlandık. Çünkü Haiti depremiyle ilgili bilgileri evet. toparladık. Evet, ee, evet. Okan Tüysüz hocamızla e, bütün e, bilgileri aktardığı evet. bir görüşme. E, yaptık. O nedenle biraz geciktik. Kolay gelsin. Çok çok teşekkürler. E, Cemal Bey biz biliyorsunuz yıl sonlarında ve yeni yılın başında e, bir önceki yılı değerlendiren programlar yapıyoruz. Evet. Bunun e, geçen sene bir tanesini gerçekleştirdik. E, i̇tfaiyecilerin e, sorunlarıyla ilgili iki program devreye girdi. Şimdi bu kapsamda olmak üzere 2009 yılı için hangi değerlendirmeleri yapmak mümkün? Sizin aslında çok da kapsamlı 17 Ağustos 2009 tarihinde evet. gerçekleştirdiğiniz bir basın açıklamanız vardı. Biz bunları da dinleyicilerimize aktarmıştık ama Doğru. kısa bir toparlama yaparsak çok yararlı olacak. Evet, İstanbul'un özellikle İstanbul'un yaşamış olduğumuz bölgenin çok temel sorunlarından birisi deprem konusu. İkincisi de ulaşım ve çevre konusu. 2009 yılı içerisinde yine geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalar gibi. Bu çalışmalara ilave olarak depreme ve ulaşıma yönelik olarak bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. 17 Ağustos'ta yine İstanbul'da toplandık. Gölcü'ye 5 otobüs dolusu meslektaşlarımızla gittik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden arkadaşlarımız geldiler. Orada bir panel yapıldı. O panele odamız adına ben katıldım. Bilim çevrelerinden, çeşitli uzmanlardan, sivil toplum örgütlerinden birçok meslektaşımızın ve meslek insanının katılmış olduğu ve 17 Ağustos'u değerlendiren bir panel gerçekleştirildi. Biz de bugüne kadar depreme yönelik, 17 Ağustos depremine yönelik, İstanbul'un beklemiş olduğu depreme yönelik düşüncelerimizi ifade ettik. Dolayısıyla 3.05'de, 3.03'de 99 tarihinde 1999'un 17 Ağustos tarihinde yaşadığımız depremde canlarını kaybeden insanlarımızın işte önünde bir saygı duruşunda bulunarak meslektaşlarımızla birlikte İstanbul'a döndük. Ayrıca yine 15-16 Mayıs tarihinde İstanbul Şubesi olarak dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 1991 yılından bu yana neredeyse gelenekselleşmiş olan İstanbul ve Deprem Sempozyumumuz vardı. Bu İstanbul ve Deprem Sempozyumunu yapmıştık. Yine bilim insanlarımızın, bir dizi uzmanların, meslek insanlarının, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılmış olduğu bir etkinlikti. 600-700 mertebesinde meslektaşımız ve İstanbullu bizim bu etkinliğimizi izlemişlerdi. Aynı zamanda Bulgaristan'dan meslektaşlarımız 50 mertebesinde meslektaşlarımız geldi bizim bu toplantımıza. Yine Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden meslektaşlarımız 30 mertebesinde meslektaşımız bu toplantıya geldi. Dolayısıyla kentimizin, İstanbul'un depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadığını bir kez daha gözden geçirdik. Ama üzülerek ifade etmem gerekir ki, ne 15-16 Mayıs e, bin, e, 2009 tarihinde yapmış olduğumuz İstanbul ve e, Deprem Sempozyumu e, ne de 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Gölcü'ye yürüyüş. Ayrıca e, merkezimizin, İnşaat Mühendisleri Odası Merkezi'nin e, öncülüğünde yapılan ama İstanbul Şubesi olarak bizim ev sahipliğini yaptığımız Uluslararası düzeyde deprem ve tsunami konferansı da düzenlendi. İstanbul'da e, bunun ev sahipliğini de yine biz 22-24 Haziran tarihlerinde yapmıştık. Dolayısıyla 2009 yılı İnşaat mühendisleri odası açısından e, İstanbul'u bekleyen deprem noktasında, İstanbul'da bulunan yapı stokunun deprem güvenliğinin olmaması noktasında, Kamu yapılarımızın halen 99 depreminden bu yana 10 yıl geçmiş olmasına karşın güçlendirilmediklerini ve güvenli hale getirilmemiş olmaları noktasında düşüncelerimizi bir kez daha ifade ettik. Ayrıca 1999'da yaşamış olduğumuz 17 Ağustos depremi sonrası bizim bir açıklamalarımız vardı. Demiştik ki elbette ki İstanbul'da bulunan bu kadar çok deprem güvenliği olmayan yapı stokunu kısa bir sürede deprem güvenlikli hale getirmek mümkün değil. Ama bir yerlerden başlamak mutlaka gerekiyor. 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık bir program yapılabilir. Dolayısıyla İstanbul'un en riskli bölgelerinden başlanarak, en riskli yapılarımızdan başlanarak bu 15 yıllık, 25 yıllık program kapsamında giderek İstanbul'da var olan, yıpranan, ...deprem güvenliği olmayan yapı stoku deprem güvenlikli hale getirilebilir demiştik. Fakat aradan bunun içinde yılda 1 milyar dolarlık bir kaynağın yeterli olabileceğini ifade etmiştik. Bunu söylerken de e, hiçbir zaman İstanbul'un olanaklarını, İstanbul'un imkanını göz ardı ederek... ...bu 1 milyar dolar 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde eğer İstanbul'a ayrılı, ayrılırsa... İstanbul'daki yapı stoku disiplinize edilebilir dememizin nedeni ana kentin bütçesi neredeyse 15 milyar dolar mertebesinde yıllık. Dolayısıyla böyle bir kentin belediyesi kendi kentinde bulunan yapılara yönelik olarak yapıların deprem güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 1 milyar dolar ayırabilir demiştik. Ama maalesef 17 Ağustos 99 depreminden bu yana 10 yıl geçmiş olmasına rağmen herhangi bir şey yapılamadı. Tabi teorik düzeyde bir dizi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara biz de katıldık. Örneğin kent Belediyesi'nin İstanbul ve Deprem Master Plan çerçevesinde 2003 yılında bir çalışması olmuştu. Bizim de katkımız olmuştu. Bayındırlık Bakanlığı'nın 2004 yılında İstanbul'da Deprem Şurası düzenlenmişti. Ben de bu şuranın gerek komisyon çalışmalarına gerekse işte İstanbul'da düzenlenmiş olan 3 gün süreli e, deprem şurası çalışmalarına katılmıştım. Bir sonuç belgesi çıktı ortaya ama yine ifade etmem gerekir ki söylenenler teorik düzeyde kaldı. İkinci ana bir konu da yine İstanbul'da giderek yaşam kalitemizi etkileyen ulaştırma konusu yine temel bir sorun olarak devam ediyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesi olarak 8. Ulaştırma Kongresini düzenledik. Hatta bu noktada sizinle konuşmuştuk. Açık Radyo'da bir program yapmıştık. Evet. Aynı tarihlerde Ulaştırma Bakanlığı tarafından İstanbul'da yapılan yine bir şura çalışması vardı. Ama talihsiz bir dönemdi. Bizim yapmış olduğumuz işte tarihi 1,5 yıl önceden belli olan 30 Eylül 1-2 Ekim tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz Ulaştırma Kongresi ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Ulaştırma Şurası çakıştı. Ben e, Ulaştırma Şurası çalışmalarını izleyemedim. Bizim kongremize katılan birçok işte uzman, bilim insanı Şura çalışmalarını izleyemedi. Şura çalışmalarına katılan birçok uzman ve bilim insanı da bizim çalışmalarımıza katılamadı. Dolayısıyla Böylesi bir tarihsizlik yaşandı çünkü biz ulaştırmaya çok önem veriyoruz. İstanbul'la 1873 yılında adına tünel dediğimiz işte Şişhane'nin üstünde neredeyse bin metrelik bir metro yapılmış. Bundan 120 yıl önce, 130 yıl önce fakat bugün İstanbul'un ne yazık ki halen 18,5 kilometre metrosu var. Dolayısıyla İstanbul'da evlerimizden okullarımıza, okullarımızdan evlerimize, evlerimizden iş yerlerimize, iş yerlerimizden evlerimize gidip gelmek son derece problemli. Zamanımızın çoğusunu yolda geçiriyoruz. Otomobil kullanımından bir türlü vazgeçemedik. Dolayısıyla toplu taşıma araçlarına yönelik bir sistem halen İstanbul'da kurulamadı. Bu sistem kurulamadığı için insanlar da otomobilleriyle kent merkezlerine giriyorlar. Dolayısıyla ulaştırma İstanbul açısından, bölgemiz açısından temel bir sorun olarak devam ediyor. Aynı zamanda otomobillere dayalı ulaştırma sistemi ciddi bir çevre problemleri yaratıyor. Atmosfere salınan gazlar aynı zamanda atmosferi kirletiyor ve doğaldır ki sizde çok iyi bildiğiniz sık sık açık radyoda yer verilen küresel ısınma diye bir problemle ülkemizi karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca ciddi bir kriz yaşamıştık 2008 yılında başlayan, 2009 yılında devam eden. Meslektaşlarımız bu krizden önemli ölçüde etkilendiler. Yurt dışında çalışan meslektaşlarımız dönmek zorunda kaldılar. Türkiye'deki şantiyeler kapatıldı. Her ne kadar Sayın Başbakanımız işte kriz bizi teğe geçti diyorsa da biz bu krizi sıcağı sıcağına yaşadık. Şantiyesini kapatan işte üstlencileri biliyoruz. Kapanan şantiyelerde dolayı işsiz kalan meslektaşlarımızı biliyoruz. Okullarını yeni bitirerek bize gelen iş arayan meslektaşlarımızın sayısının hiç de az olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla 2009 yılı ülkemiz açısından, mesleğimiz açısından, bizim çalışmalarımız açısından söylemeyeceğim. Çünkü biz her dönemde 1998 yılından bu yana meslektaşlarımızın mesleki bilgilerini geliştirmelerini, işte meslekçi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmaları çerçevesinde bir dizi konferanslar, seminerler, kurslar, sempozyumlar, paneller düzenledik. Dolayısıyla iki yıllık dönemimiz içerisinde de 19 bin mertebesinde meslektaşımız. Bizim düzenlemiş olduğumuz meslekçi eğitim seminerlerine ve kurslarına katıldılar. Ama ne yazık ki kendilerini yenileyen, işte mühendislikle ilgili, mühendisliğin teknolojisiyle ilgili kendilerini geliştiren meslek insanları, meslektaşlarımız bu bilgilerini uygulayabilecekleri iş alanları bulamıyorlar. Çünkü ciddi bir istihdam problemi var. Bu istihdam probleminin önümüzdeki yılda devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca da bilmiyorum, biliyor musunuz? Bildiğinizden eminim. Ee, bizim iki yılda bir genel kurullarımız yapılıyor. Evet, i̇nşaat bir sorumda yönetim. o olacak. Evet. evet, evet. Dolayısıyla 23 Ocak genel kurulumuz var Yıldız Oditoriumunda. Ben aracılığınızla bütün meslektaşlarımızın bu genel kurula katılarak iki yıl içerisinde İstanbul Şubesi yöneticileri olarak İnşaat Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi'nin yöneticileri olarak neleri yaptık, neleri yapamadık, neleri neden yaptık, neleri neden yapamadık noktasında ortaya koyacağımız, yapmış olduğumuz çalışmaları bir arada toplayan çalışma raporumuzu meslektaşlarımızın bilgilerine sunacağız. Dolayısıyla meslektaşlarımızdan da katkı istiyoruz. 23'ündeki genel kurulumuza katılsınlar. E, katkı sağlasınlar. Eğer gerçekten yapamadıklarımız varsa onları söylesinler. Daha başka nelerin yapılması gerekirdi? Bu çerçevede katkı sağlamaları için ben meslektaşlarımızı 23 Ocak'taki genel kurula katılmalarını e, öneriyorum, e, diliyorum. Meslektaşlarımın bu noktada duyarlı olduklarını eminim. Yine 24'de de, 24 Ocak'ta da. Şişli Karagözyan okulunda Ermeni okulunda seçimlerimiz var. İnşaat mühendisleri odası İstanbul şubesi. iki yıl işte meslektaşlarımızın yönetici olarak görev yapacak yöneticisi olarak görev yapacak yöneticilerinin seçileceği bir seçim. 24 Ocak tarihinde arkadaşlarımızın duyarlılık göstermelerini Kendilerini bu iki yıl içerisinde en iyi yönetecekleri bir kez daha seçmeleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmelerini düşünüyorum. Meslektaşlarımın da bu sorumluluk çerçevesinde hareket edeceklerine eminim. Ee, genel çerçevede ben e, 2009 yılını ve önümüzdeki 2010 yılını e, çok iç açıcı noktada görmüyorum. Yani 2010 yılında da bu ekonomik sıkıntının özellikle inşaat sektörü açısından devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bütün göstergeler bize e, bunu söylüyor. E, i̇nşaat sektörü 2008 itibariyle küçülmeye başlamıştı. 2009 yılının birinci çeyreğini ve ikinci çeyreğini neredeyse yüzde on dokuz mertebesinde küçülerek kapattığı sekiz çeyrektir. Bu kadar e, küçülmemişti inşaat sektörü. Diğer sektörler de küçüldü ama inşaat sektörü e, 2008 ve 2009 yılında, özellikle 2009 yılında çok daha fazla küçüldü. Dolayısıyla inşaat sektörünün küçülmesi demek birçok sektörün de bu çerçevede etkilenmesi demek. En azından 800-900 mertebesinde işte kalemi etkiliyor inşaat sektörü. Çünkü yapılmış olan bir konut inşaatı sadece kendi fiziksel görünümü onun içerisinde oturacak olan insanlara bir konut sağlamayla kalmıyor. Boya malzemesinden tutun da ağacına kadar, seramiğine kadar, buzdolabına kadar e, çamaşır makinesine kadar, halısı, halısına kadar ve benzeri işte ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni araç ve gereçlere kadar birçok şeyi etkiliyor. Oysa Türkiye'de e, 30 yaşın altında neredeyse e, 40 milyon mertebesinde insanımız var. E, bu insanlar iş bekliyor, aş bekliyor, konut bekliyor, yani ev bekliyor. Dolayısıyla 2010 yılının bu noktada gerekli önlemlerin alınarak, bu krizin az da olsa absorbe edileceği bir yıl olmasını diliyorum. Ama bu dileğimin çok gerçekleşeceği umudunu da taşımıyorum. Evet e, bu arada hemen belirtelim. E, bahsetmiş olduğunuz bu ulaştırma kongresinin sonuçları bir kitap olarak yayınlandı evet. ve ilgilenenler, isteyenler İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden temin bunu edebilirler. temin edebilirler. Bir diğer konu da özellikle 41. döneme ilişkin, evet. geride kalan 41. döneme ilişkin çalışma raporunuz ve Çeşitli etkinliklerinize ilişkin bilgileri de internet sitesinde bulmak mümkün. imoistanbul.org.tr İstanbul.org.tr evet. adresine evet. başvurabilir dinleyicilerimiz. Evet. Önemli bir şeyi belirttiniz. Yani seçimlere katılımın hem bizzat gelerek aynı zamanda katkıda bulunmanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Evet. çünkü Önümüzdeki dönemde inşaat sektörü son derece önemli bir sektör olacak. İşte görüyoruz yedi büyüklüğünde bir deprem Haiti'de gerçekleşiyor. Kesinlikle. Ve bütün kent başkent alt üst oluyor. Evet, alt üst darmadağın evet. oluyor. Yani evet. bu görüntüleri ee, süratle ortadan kaldıracak olanlarda inşaat mühendisleri, mühendislerimiz evet, evet, e, konunun uzmanları, evet, akademisyenler evet, olacak. Evet, evet. Ben tekrar e, tekrarlamak istiyorum. 23 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 10'da Yıldız Teknik Üniversitesi Odyatoriumunda Beşiktaş'ta. Genel, Genel kurulunuz var. Burada da herhalde raporunuzu, Sunacağız. 41. dönem raporunu sunacaksınız. Seçimlerde ertesi gün 24 Ocak Pazar günü 9 ile 17 saatler arasında. Ama bu sefer mekan değişik, şişli, karagözyan... Yok, geçen sene de orada yap Evet, tabii şeyde yapmıyoruz. Evet, teknik... Genel kurulumuzu Yıldız Auditorium'unda yapıyoruz. Evet. Seçimleri şişli, karagözyan ilk öğretim okulunda yapıyoruz. evet. Peki sizlere kolay gelsin. Bütün inşaat ediyorum. mühendislerine de sağ başarılar diliyoruz. De çok çok inşallah çok 40, 42. Ederim. dönemde başarıyla sağ e, geçer. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. İyi günler. İyi yayınlar, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler diliyorum. için. Sağ, sağ, sağ olun. olun. olun. Hoşçakalın. Evet efendim telefon hattımızda Cemal Gökçe vardı. İnşaat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı. Şube aynı zamanda gelecek hafta seçimlere de ilerliyor. 23-24 Ocak tarihinde belirttiğimiz gibi seçimler var. Hem genel kurul düzenlenecek hem de seçimler düzenlenecek. Bugünkü programımızda bir duyurumuz daha var. Daha önce de sizlere bilgilerini ulaştırmıştık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Türkiye'nin Afet Yönetimi 12. Yuvarlak Masa Toplantısı Cuma günü. Bu hafta Cuma günü gerçekleştiriliyor. 15 Ocak 2010 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde Ankara'da oldukça detaylı bir programı var. Açılışın hemen arkasından açılış 9-15 açılışın hemen arkasından yapılacak. Bazı konuşmalar var. Bunun arkasından da Türkiye'de afet risk azaltımında UNDP desteği yani Birleşmiş Milletler'in e, desteği. E, Türkiye'de DASK ve zorunlu deprem sigortası uygulaması, İzmir Afet Bilgi Sistemi, Sel Risk Yönetimi, İSMAP kapsamında kamuoyunu bilinçlendirme, eğitim ve gönüllülük çalışmaları başlıklı beş ayrı sunum var. Sel risk yönetimi konusunu da Açık Radyo programcısı Miktat Kadıoğlu gerçekleştirecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyesi. Hemen arkasından 11 ile 12 arasında başka sunumlar var. Yeni afet yönetim sisteminde afet eğitimi, toplumsal hazırlıkta yeni yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce yapılan çalışmalar, İsmet Projesi'ndeki gelişmeler başlıklı dört sunum gerçekleşecek. Bunun arkasından da poster sunumları var. Batı Marmara Sedi sonrası psikososyal müdahaleler, İstanbul örnekleminde deprem biski algısı sorumluluk yüklemeleri, Travma sonrası gelişimi yordayan faktörler afet yönetiminde çok paydaşlılık bu dört poster sunumunun arkasından öğleden sonraki e, sunumlara oturumlara geçirilecek. 13.30-15.30 saatleri arasında üniversite yerleşkelerinde bulunanların tahliyesinin kararı ve uygulamalar afet zararlarının azaltılmasında Türkiye'deki yerel yönetimlerin rolü üniversitelerdeki kapasitenin risk azaltma yönünde geliştirilmesi, İzmir'de afet riskini azaltma çalışmaları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlar ile endüstriyel kazalar... Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi personel ve öğrencilerinin doğal afetler farkındalık düzeyinin belirlenmesi depremlere neden hazırlanmıyoruz? Depremlere karşı bireysel düzeyde hazırlığı arttırmak ve yaygınlaştırmak için öneriler İstanbul'daki hane halkının deprem riskini nasıl algıladığı ve hali hazırda aldığı ve almayı düşündüğü tedbirler üzerine sekiz ayrı sunumun gerçekleşeceği oturum yapılacak. Ee, bunun hemen arkasından e, yapılacak olan e, e, şey ise oturum ise yapısal olmayan deprem hasarlarının azaltılması sanayideki uygulamalar esaslı temel afet eğitimleri ve arama kurtarma çalışmaları acil ve afet durumlarında sağlık yönetimi kursu ulusal uluslararası afet veri tabanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi akom afet bilgi sistemi AKOMAS, Tahmin ve erken uyarı sistemleri ve Türkiye'deki durum afetlerde medya ve halkla ilişkiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet hazırlık çalışmaları, afet amatör haberleşmesi için deniz seçeneği, körfez için alternatif afet haberleşme önerisi başlıklı gene 8 ayrı sunumun yapılacağı bir oturum. Var. En sonunda da bir tartışma platformu gerçekleştirilecek 16-17-15 saatler arasında oldukça e, yoğun sabahtan akşama kadar devam eden 15 Ocak 2010 Cuma günü bu hafta Cuma Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye'nin afet yönetimi 12. yuvarlak masa toplantısı.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 Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertürk, Argun Yum <Gülüyor>